بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله و ح د ه لا شريك له وأشهد أن محمد ا عبده ورسوله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 يصلح لكم أ ع م ا ل ك م ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أ م ا بعد ف إ ن أ ص ل ق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل بدعه ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار وبعد اقترم カルディステルーム、アサラマアレイコン、マラハマトゥー・ラハマトゥー・バラカートゥー。アラハマトゥー・アラハマトゥー・バラカートゥー、ザンゾーソン。カルディステルーム、イマン・ブクハリ、ラハマトゥー・アハマトゥー・マー・ブクハリ、ラハマトゥー・アハマトゥー・アハマトゥー・アドキタブ・マザシャルハットゥー、ダバメディロス、ボギニー・トゥー・バーリーレイ、ベシュス、ドクズ・マラド、カルディステルーム、インシャーラアアアアアアアアアアア Bundan önceki rivayetler biliyorsunuz, Müslümanın, bir Müslümanın, bir müminin başına gelen her türlü bela, musibet ve hastalık, hatta diyor ayanın tökezlemesi veya vücuduna basan,、e, batan bir diken dahi bir Müslüman için, bir mümin için günahlanma kefaretdir müjdesi veriyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a bir adam geliyor, kendisinde hiçbir zaman bir baş ağrısı, bir ateşli hastalık meydana gelmediği için Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem kim cehennemlik birini görmek istiyorsa bu adama baksın diyerek、e, Müslümanın aynı zamanda başının hastalıktan ve beladan kurtulmayacağını söylüyor. Evet, 509 numaralı rivayet. Hastanın bende ağrı var demesi hastalıktan şikayet olur mu? Hişam Radoğlan babasından ribayet ettiğine göre babası şöyle anlatmıştır. Ben ve Abdullah İbni Zübey Radoğlan Abdullah İbni Zübey Radoğlan'ın annesi olan Esma Radoğlan'ın ziyaretine gittik. Bu gidişimiz Abdullah İbni Zübey Radoğlan'ın şehit edilişinden 10 gece önceydi. Esma Radoğlan'ın Abdullah Radoğlan'ın annesine kendisini nasıl buluyorsun dedi. O rahatsızım, ağrılarım var dedi. Abdullah Radoğlan'ın ben ölüme cihada gidiyorum dedi. Bunun üzerine annesi Herhalde sen benim ölümümü istiyorsun da bundan dolayı ölümü temenni ediyorsun. Sakın böyle yapma. Allah'a yemin ederim ki senin iki haline birine ait haber bana gelmedikçe ölmeyi istemem. Ya öldürülerek şehit olursun, böylece senin acına sabrederek sevap kazanırım, yahut zafer kazanırsın da gözü maydın olur. Uygun görüp onaylamadığın bir işin sana teklif edilip de ölüm korkusuyla o işi kabul etmenden sakın. İbn-i Zübeyir Rada olan şehit oluşunun annesinin üzüleceğinden endileştir. Endişelenmişti. Evet, kardeşlerim hastalıklarla alakalı babtlara İmam Bukhari devam ediyor. Tabii ki daha önce bir Müslümanın başına bir hastalık geldiği zaman onun yani o hastalığın kendisinin günahlarına kefaret olabilmesi için iki tane şart söylemiştik. Birincisi iman, ikincisi sabır. Bir kafirin başına gelen hastalık Onun için hiçbir şey ifade etmez. Hadiste geldiği üzere tıpkı bir devinin bağlandığı ve sahibi tarafından bağlanması ve sal verilmesi gibidir diyor kafirin hastalığı. O deve niçin bağlanıldığını ve niçin salı verildiğini ne yapmaz anlamaz. O yüzden Allah Azze ve Celle onlar hayvan gibidir hatta belhum adal daha da aşağıdır diyor hayvanlardan da aşağıdır diyor Allah Azze ve Celle kafirlerden. bahseder iken bir Müslüman hastalanır bir mümin bir Müslüman hastalanır ve hastalığına da sabrederse bu onun için günahlarına kefaretdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam peki bir Müslüman hastalandığı zaman işte benim ağrılarım var şura mı ağrıyor bura mı ağrıyor veya şöyle hastayım demesi bir şikayet midir yani、e, şikayet derken bir mız mızlanma mıdır veya halinden ya hasta olduk çok kötü oldu halinden şikayet etmemidir ve bu özellik bu lafı söylemesi bir sabırsızlık mıdır ya da、e, bir şikayet midir halinden rahatsız olmak mıdır işte İmam Bukhari rahimullah ne yapıyor bu、e, soruya açıklık getirmek açısından bir hastanın işte benim Ağrılarım var, şuram ağrıyor, buram ağrıyor demesi bir şikayet midir, bir sabırsızlık örneği midir diyerek bir başlık atıyor. İmam Bukhari Rahimullah kardeşlerim özellikle sahihini okuduğunuz zaman、e, attığı bab başlıkları, konu başlığı çok önemlidir. Bu İmam Bukhari Rahimullah'ın altına serdedeceği, zikredeceği yani bab başlığı altında zikredeceği hadisleri aynı zamanda bir anlayışıdır oradaki bab başlığı. Burada da İmam Bukhari bunu getiriyor ve konuyla alakalı da Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu an ve annesi Esma radıyallahu anhının kisasını getiriyor ve bu kasa da annesini ziyaret ettiğinde ki Abdullah ibn Zubeyr radıyallahu anhunun vefatından on gün önce gerçekleşilen gerçekleşen bir olay kendisi annesini ziyaret ettiğinde halini sorduğunda annesi benim şiddetli Ağrılarım var diyerek ne yapıyor? Halini arz ediyor esma radıyallahu anhu. Evet, burada kardeşlerim insan hastalığına sabreder ve sabetmesinin sebabını da yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'den bekler ise işte bu tür günah ne yapar? Bir Müslümanın günahlarına kefaret olur inşaallah. Evet, 510. Rüyâyet edildiğine göre, Ebu Sa'id el-Huduri verdi Allah'a olan Rasulullah sallallahu alaihi sselimin bu hastalığında tutunmuşken yanına ziyaret için girdi. Üzerinde kadife bir örtü vardı. Elini üzerine koydu, ateşi kadife örtünün üzerinden hissetti. Ebu Sa'id dedi Allah'a olan Eyyallahın Rasulü. Ateşi ne kadar da yüksek dedi. Hazreti Peygamber sallallahu alaihi ssellem biz Peygamberler böyleyiz. Belalar bize herkesten daha şiddetli gelir ve sevabı da kat kat fazla olur duyurdu. Elbu Sayet Radyo Allah'ım sordu. El Allah'ın Resulü. Hangi insanların en şiddetli belaya uğrarlar? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu. Peygamberler, sonra salih kullar. Onlardan herhangi biri ner fakirlik lisabet eder de kesip üründüğü hikaden başka bir şey bulamaz. Onlardan kimine de bitkene müsallat olur da. neticede onun ölümüne sebep olur. Sizden birinizin bir iyiliğe sevinmesinden daha çok onlar başlarına gelen belaya sevinirdi. Evet. <gülüyor> Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'u diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ziyaret ettiğinde kendisinin、e, humma hastalığından dolayı acı çektiğini görüyor. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'u Anhu ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde de bir örtü battaniye, pike veya neyse bir örtü var. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerindeki o humma yani yüksek ateş hastalığından dolayı üzerine örttüğü örtü bile ne yapmış? Onun vücudundan gelen sıcakla o bile sıcaklanmış, sıcak olmuş. Ondan sonra hararetinden dolayı Eline koyduğunda bu sayede alhodur ey Rabb ya Allah'ın Allah Rəsulü sallamın üzerine öttüğü、e, örtünün onun bile sıcaklandığını görüyor ve bunu, bu nedir ey Allah'ın Rəsulü yani bu humma hastalığı bu ateş neden şiddetlidir diye sorduğunda diyor ki Allah Rəsulü sallam işte biz embiyalar biz peygamberler böyleiz diyor ve Bize diyor her ne kadar、e, belalar, musibetler, hatta çektiği hastalık bile normal bir insandan çok kat kat daha fazla elem, acı çekiyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Biliyorsunuz Hendek Savaşında insanlar açlıktan dolayı karınlarına bir tane taş bağlarken Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam iki tane taş bağlıyor. Ve aynı hastalıkta da bir humma da bir insan normal hastalanırken Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam ondan kat kat daha fazla ne yapıyor ateşler içerisinde kalın, kalıyor. İşte diyor biz peygamberler böyleyiz. Yani bizim başımıza gelen bela musibet normal insanlardan yani peygamber olmayan insanlardan kat kat daha fazladır. Ama buna bina en bununla birlikte bize diyor verilen ecir sevap da bu derece bu oranda nedir çok daha fazladır diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Sahabe Allah Rasulü Aleyhisselam'ın bu halini huma hastalığında şiddetli bir ateşe yakalandığını görünce diyor ki, ey Allah'ın Rasulu, ey yünnesi eşedu belaen. İnsanlar içerisinde belaya, musibete en şiddetli uyan kimdir sorusunu soruyor. Çünkü buna da bir Müslümanın başına da ne yapabilir? Her an bir musibet, bir bela, bir sıkıntı, bir hastalık gelebilir ve kendisini de psikolojik men rahat、e, hazırlamak için böyle bir şeye ne yapıyor? Böyle bir soru soruyor ki kendi nefsini buna ne yapsın, hazırlasın. Çünkü önünde bir peygamber var Aleyhisselatuhissem ve çektiği hastalık normal bir insanın çektiği hastalıktan iki kat daha fazla, daha、e, yüksek ve o yüzden insanların diyor bela olarak en şiddetisi kimdir? Kim düyar olur o belaya diye sorduğunda diyor ki Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem アンビアー ثم صالحون。 En üst derecede peygamberler vardır. Sonra salihler, sıttıklar vesaire diye ne yapar? Bu şekilde makam devam eder ki imanların nisbetindedir. En üstü olanlar peygamberlerdir. Allah'ın salat ve selamı onların üzerine olsun. Sonra ondan sonra gelenler, ondan sonra gelenlerdir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve、e, insanlar içerisinde belaya en şiddetli Muhatap olanlar peygamberler sonra da salihlerdir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra kardeşlerim diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kimselerin vasfını anlatıyor. Yani nasıl bir bela nasıl bir musibet gelmiş ki bu kimseler onları sabretmişler. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onlardan birisi fakirlikle imtihan edilirdi diyor. Hatta diyor giyecek normal doğru dürüst bir elbisesi olmaz, ondan bir kumaştan bir parça geçer de, giyer de keser, ne yapardı onu giyerdi diyor. Hatta diyor onlardan öylesi vardı ki diyor vücuduna kene veya ona benzer bir hayvan gelirdi ve ta ki onu öldürene kadar yani vücudunu yip bitirene kadar ne yapmazdı herhangi bir şikayette bulunmazdı diyor. Evet, hatta diyor, onlardan öyleleri vardı ki başına bir bela, musibet geldiği zaman sevinirdi diyor. Hatta öyle ki kendisine bir şey verildiği zaman sevilenden, sevilen bir şey, bir kimseden çok daha fazla sevinirdi diyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Şimdi kardeşlerim, bela, musibet, imtihan, kişinin imanının kuvvetine göredir. Kişinin imanı ne kadar güçlü, kuvvetli ise başına gelecek musibet, imtihan, bela da o derece güçlüdür kardeşlerim ve büyüktür. O yüzden peygamber, peygamberlerin imanı tavan derecede yani en üst derecede olduğu için onların başlarına gelen bela da en üst derecededir. İşte bir mümin de böyledir kardeşlerim. İmanı ne kadar kuvvetli olursa Allah Azze ve Celle'nin imtihanı da o kadar şedid olur. Şimdi bazı kimseler, bazı Müslümanların başına gelen bela, musibet ve sıkıntılar neticesinde Allah Azze ve Celle'nin onu sevmediğinden dolayı başına musibet verdiği zannına kapılırlar. Halbuki durum nedir? Tam da、e, aksi istikamettedir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği kulu, Habibi değil miydi kardeşlerim? Buna binaen buna rağmen en büyük belalar, sıkıntılar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelmedi mi? Düşünün daha hayattayken Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yedi çocuğundan altı tanesi daha hayattayken ne yaptı? Vefat etti ki biraz sonra da rivayet gelecek. Yine、e, Zeynep Radıyallahu Anh'ın çocuğu ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kucağında vefat ediyor. Biraz sonra rivayet. gelecek inşaallah ve yine Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam、e, hijyetten üç yıl önce yüzün yılı denilen yılda amcası Abu Talib'i kaybetmesi ardından hanımı Hazret Tertijeer adıya Allahu Anhaye kaybetmesi ardından belli bir dönem vahin kesilmesi işte、e, Taif'e gitmesi Taif'te taşlanarak geri dönmesi ve o esnada、e, dağlarla görevli melek geliyor. Ve、i̇stersen ey Muhammed bu iki dağa kaldırayım Kureyş'in Mekken'in üzerine kapatayım dediğinde Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hayır umulur ki o insanların neslinden Allah'a ibadet eden Allah'ı birleyen tevhid ehli çıkar diyerek buna ne yapmamıştır izin vermemiş bunu istememiştir ve yine Allah Rasulü Aleyhisselam kabe'de secde ettiği bir esnada o orada bulunan Kureyş'in büyük kafirlerinden, müşriklerinden Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi kafirler, müşrikler getirmiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın secde ederken başına ne yapmışlardır? İşkembe koymuşlardır. Ve daha birçok belaya, musibete düçar olmuş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer büyük belaların karşılığında gelir büyük sevaplar. O yüzden... Allah は z で gele air, b e r kaumisaversa, se, muhaka onnare imtahane derdur, Allah Rasulu, a l l y h i s s u l Allah r s u l u Kimbunnan Razulur, Allah Rasulu, Kimbunnare of Kayla Sabursukta Karshlarsa, Allah ton of Kayla Karshlardur, Allah Rasulu, Allah r a s u l Allah Rasulu, Allah r a s a l a h zevegele, Basha Muzegel a n Musi Betner Karsunda, h a p Mizad a i a n Nagudu, Saburi Sani Lesen Kardister, Air b a s a Birbela, b e r Musi Bet, bir sıkıntı, bir maraz, bir hastalık geriyorsa, bu sadece ve sadece sizin imanınız sebebiyledir kardeşlerim. Allah sabredenlerden eylesin inşallah. Evet 511. Aydın hastayı ziyaret etmek. İbn-i Mülkedir radiyallahu anh, Cebir İbn-i Abdullah radiyallahu anh şöyle dediğini işitmiştir. Bir hastalığa yakalanmıştım da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radiyallahu anh ile yürüyerek beni ziyarete geldiler. Beni baygın halde buldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdest alıp abdest suyunun üzerine döktü. Ben de hemen ayıldım. Bir de baktım ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımda ben de şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, malım hakkında nasıl hareket edeyim? Malım hakkında hüküm ver. Peygamber miras ayeti ininceye kadar bana cevap vermedi. Evet. Kardeşlerim, rivayetlere dikkat ettiğiniz kadarıyla bir hastalık ve hastalık neticesinde o hastayı ziyaret etime var. Ki Allah nasılları aleyhisselatuh vesselamın dikkat ettiği, önemliyet gösterdiği, önem verdiği en büyük meselenlerden bir tanesi hasta ziyaretiydi kardeşlerim. Sabah namazını kilar, cemaate döner, birini görmediğinde falanca nerede diye sorduğunda. Hastadır ey Allah'ın Rasulü cevabının altında aldığında kalkın öyleyse ziyaret edelim diyerek muhakkak o、e, sahabesini Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ziyaret etmiştir. Yine böyle rivayetlerden bir tanesinde Câbir ibn Abdullah radıyallahu anhu diyor ki ben hastalandım ve Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve Abu Bekir radıyallahu anhu beni ziyarete geldiler diyor yürüyerek geldiler ve o esnada. Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem beni baygın bir şekilde buldu ve hemen Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem abdes aldı ve abdes suyuyla ne yaptı? Benim üzerime serpti diyor. Ve o esnada ben de uyandım ve dedim ki, ey Allah'ın Rasulu, benim bir malım var. Onu ne yapayım? Yani miras olarak sorduğunda Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam sükut ediyor, susuyor, ta ki Allah Azze ve Celle miras ayetini indirinceye. Kadar. Evet kardeşlerim rivayete baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hastayı ziyaret etmesiyle alakalı mesele var. Daha sonra sahabe malı konusunda soru sorduğunda mirasla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ta ki kendisine Allah Azze ve Celle tarafından ayet indirilene kadar ne yapmıyor herhangi bir şekilde cevap vermiyor. Ah uh、konuda Ne yapma, durma veya herhangi bir görüş beyan etme diyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bile kendisine soru sorulduğu zaman eğer o esnada kendisine vahiy gelmemişse asla ve asla ne yapmamıştır? Cevap vermemiştir. Ama maalesef bugün hoca diyen geçinenler bile veya normal insan bile kendisine bir soru sorulduğu zaman hiç ilimsiz bir şekilde dini konuda ne yapabiliyor? Rahatça hüküm ya da rahatça fetva verebiliyor. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, gülerek fetva veren ağlayarak cehenneme girer. Basit bir mesele değildir kardeşlerim. Eğer size birisi soru soruyorsa veya bir mesele olmuş ise siz de o konuda Allah Azze ve Celle'nin ayetinden veya Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bir şey biliyorsanız deliliyle cevap verin. Bilmiyorsanız susun kardeşlerim. Bunu kendinize ne yapın düstur edinin bilmiyorsanız bilmiyorum demesini öğrenmemiz gerekir kardeşlerim. Allah korusun. Ondan sonra ta ki Allah Azze ve Celle Müslim'de gelen rivayette Nisa suresi 11. ayet-i kerimesini indiriyor. Yusikumullahu fiy evladikum lizzekeri mislu haddil unseyen Ayetini, müras ayetini ki başka bir yine Nisa suresi 176. ayet-i kerimede iras ですが、おいらはよくて、おいらはよくて、t e ら e よくて、おいらはよく a おいらはよくて、おいらはよ l て、おいらはよく s s e l は m h a s いらはよくて、おいらはよくて、おいらはよくて、おい a はよくて、お e らはよくて、おいらはよく l おいらはよくて、l いらはよく l おいらはよく o お d らはよくて、おいらはよくて、おいらはよく e おいらはよくて、おい n はよくて、おいらは m くて、おいら n よくて、おいらはよくて、おいら d はよ e v a h ら、おいら、お u ş t u r Evet. 512. Hasta çocuklar ziyaret etti. Düsman evlinizin、şey, şöyle anlatmıştır. Nasuda Salihullah Aleyhisselam, kızının beynine, Rabb Allahın her çocuğu oluyor hastalığı araştırdı. Çocuğun annesiyle, çocuğun ölmek üzere diye hemen Tevâliber Salihullah Aleyhisselam'a haber gönderdi. Tevâliber haberi getirene git ona söyle şöyle söyle. söyle. Allah'ın aldığı şeyler, şeylerde ve verdiği şeylerde kendisine aittir. Her şeyin onun katında belli bir vakti vardır. Ee, sabretsin ve karşılığını Allah'tan beklesin. Haberi getiren adam geri dönüp çocuğun annesi Zeynep'e Zeynep Hazreti Peygamber'in söylediklerine haber verdi. Bunun üzerine Zeynep Hazreti Peygamber'in hemen, hemen gelmesi için yemin ederek haberciyi tekrar gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kalkıp ashabından bir grup da gitti. Aralarında sargı mübadede vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çocuğu alıp iki göksü arasına koydu. Çocuğun göksü hastalığından dolayı kuru ve boş, su, su kabına ses çıkardığı gibi ses çıkarıyordu. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleri yaşardı. Sad dedi ki Allah'ın Peygamberi olduğun halde sen de mi ağlıyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ancak o çocuğa acıdığım için ağlıyorum. Allah kullarından ancak insanlara karşı merhametli olanlara Evet, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın torunu Zeynep radiyallahu anhının çocuğu ölüm hastalığında kızı Zeynep radiyallahu anha Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselama kendi çocuğunun yani torununun ölüm sekaratında olduğunu ve gelmesi için birisini gönderiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelen elçiye diyor ki git ve ona de ki veren de alan da Allah Azze ve Celle'dir diyor. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle eğer verdiği bir şeyi almak istiyorsa ki o vermiştir. Nedir? Bunu aldığında kişinin niyaz tutması da gereksizdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve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 Bu emaneti geri alacak olan da Allah Hazreti Celle'dir. O yüzden insan kendisine verilen emanetin geri alınmasında ne yapmaz, yaz tutmaz, üzülmez diyor Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse sabretsin ve sabrının da ecrini Allah'tan beklesin diyor Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselam. Elçiye bu sözü söyledikten sonra tekrar elçi gelerek muhakkak gelmesi için kızı Zeynep radıyallahu anh'a ne yapıyor? Yemin ediyor, muhakkak geleceksin diyor. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işlerinde Sa'd İbni Ubeda radıyallahu anhunun da olduğu bir toplulukla kızı Zeyneb'i ne yapıyor? Ziyaret ediyor. Ve çocuk kendisine kucağına verildiğinde o esnada artık çocuğun ölüm artık boğaza gelmiş. Çocuk ne yapıyor? Hızlı bir şekilde nefes alıp veriyor. Artık neredeyse ölüyor. Ölüm vakti gelmiş, ölüm sekaratı içerisinde. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam torununu o şekilde görünce Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ağlamaya başlıyor. Bunun üzerine Sa'd diyor ki radıyallahu anhü Sa'd ibni Uba'de Ey Allah'ın Resulü sen ki Allah'ın Resulü olduğunda sen de mi ağlıyorsun diyor. Neden böyle diyor? Yani Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ölüye ağlanmasını yasaklıyor. Ama bu ağlama nedir? Cahiliye ağlamasıdır. Yani yüksek bir şekilde ağlayıp bağırmak, yaka paça çırpmak, üstünü yırtmak, ağıtlar yakmak, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığı ağıt bu ağıttır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu, bunu ağladığını görünce ne yapıyor? Sen de mi ağlıyorsun ey Allah'ın Resulü diyerek zannediyor ki sahabe... Bu Allah Resulü Aleyhisselam'ın yasakladığı bir şey olduğu halde neden sen de yapıyorsun diye ne yapıyor ee, soruyor. Hadiste diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam muhakkak ki Allah azze ve celle gözün yaşarmasından dolayı veya kalbin üzülmesinden dolayı ölüye azap etmez. Fakat diyor dilini göstererek işte şu söylenilen sözlerden dolayı Allah ne yapar bu ölüye azap etmez. Azap eder diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü ölünün arkasından cahiliye adetleriyle ağlamak, yaka paça yırtmak, yüksek sesle ağutlar yakmak cahiliye adetidir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu tür davranışlar ne yapar? Ölüye zarar verir, azap edilmesine sebep olur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sahabe bu soruyu sorunca diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ben ancak ve ancak bu çocuğa olan merhametimden dolayı ağlıyorum diyor. Muhakkak ki Allah kullarından ancak ve ancak merhametli olanlara merhamete der diyor Allah Rasulü Aleyhisselam ki daha önceki rivayetlerde men la yarham la yurham merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor Allah Rasulu Aleyhisselatüsselam ki Bukhari ve Müslim'de gelen rivayette, "Hâzî râmetun, jâl hâllahu fi qulûb ıbâdhi" وَإِنَّمَا مِنْ يَرْحَمُ اللّٰهُ عِبَادِهِ الرَّحَمَى アラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハ ل ー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハ ن ー・ラハマ ك ラハマー・ラ ي マー・ラハマー・ラハマー・ラハ ب ー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハ ر ー・ラハマー・ラハ م ー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラ ا マー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマ ل ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー・ ه ハマー・ラハマー・ラハマー・ラハマー kalp üzülür diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ama bu da ancak ve ancak biz Rabbimizin razı olduğu şeyi söyleriz diyor aleyhissalatu vesselam. Evet 513 İbrahim İbni Abile radıyallahu anh şöyle demiştir karım hastalanmıştı bundan dolayı Ümmüt Derda radıyallahu anh'a gidiyordu. Ümmüt Derda radıyallahu anh bana aile nasıl diye soruyordu. Ben de ona O hastalır diyordum. Ümüt derdi Aradiallahu anha ben yemeğe davet ediyordu, ben de yiyordum. Sonra dönüyordum. Ümüt derdi Aradiallahu anha yine beni yemeğe davet ediyordu. Bir defa ona gittiğimde ailen nasıl dedi? Ben de iyileşti gibi dedim. O bunun üzerine sen ailenin hasta olduğunu bize haber verdikçe ben seni yemeğe davet ediyordum. Şimdi madem ki iyileştiler. Artık seni hiçbir şeye davet etmeyiz dedi. Evet, burada da yine hastalıklarla alakalı、e, eğer kişi veya hastanın ehlî、e, herhangi bir ihtiyacı varsa onun akrabaları veya komşuları tarafından ne yapılır onun ihtiyaçları gidirilir. Burada İbrahim ibnu Ebiye Able kardeşlerim kendisi büyük imamlardandır ki Filistin'in Şeyhidir. Ee, bu tabiinin büyüklerinden sayılan imamlardan bir tanesidir ve genel rivayette kendi hanımının hastalandığını ve、e, Umud Darda'ya ziyaretini söylediğinde Umud Darda aradıya Allahu anha ailesini hanımının hastalığını sorduğunda hasta cevabını verdiğinde kendisini yemeğe davet eder ve hastalığı boyunca da ne yapmıştır ona yemek ikram etmiştir. Ama ne zamanki hanımının hastalığı geçmiş artık ne yapmıştır? Yemek、e, davete artık gerek kalmamış. Çünkü artık yemeğini yapabilecek、e, ne vardır? Birileri artık mevcuttur. Ki burada hastaya olan şefkat, merhamet ve aynı zamanda ailesine de ikram söz konusu olmuştur. Ki sahabenin, Ümmü、e, Darda radıyallahu anh'ın bu davranışı da tamamen sünnete uygun bir davranış olacaktır. olmuştur. Allah hepsinden razı olsun inşallah. Evet. 514 Hasta olan bedevileri ziyaret etmek. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedeviyi ziyaret etmek için yanına girip söyleyelim. Bu hastalıktan dolayı üzülme. Önemli değil. İnşallah günahlarından temizlenmene vesile olur. İbni Abbas dedi ki Bedevi şöyle cevap verdi. Aksine o hastalı, yaşlı bir ihtiyarın üzerinde kaynayan, sahibini mezarğa götüren bir kumaradır. Hazreti Peygamber öyle, evet. Zannettiğim gibi Allah'ın takdirettiği olur diyor. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, Bedevi birini yani、e, hiç şehre gelmeyen, sadece ihtiyacı için gelen ve çölde Ee, yaşayan bir bedevi hastalığından dolayı ziyaret ediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hastayı ziyaret ettiği zaman la be'si aleyh tahurun inşaallah derdi. Yani bu ne demektir? Yani hakikatte bu hastalıktan dolayı sana bir meşakket, bir yorgunluk yoktur. Çünkü bu hastalık ne yapar? Seni günahlardan temizler müjdesini veriyor aslında Allah Resulü vesselam bu sözüyle. La be'si aleyh Tahureni inşaallah. Ama bedevi, bedeviler çünkü kardeşlerim、e, kaba insanlar ve Allah nasülü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu duyasını algılayamıyor, anlayamıyor. Çünkü、e, ayette de Allah Azze ve Celle bedeviler çok o,、e, kaba insanlar olduğunu söylüyor ki öyledir de. Çünkü biraz medeniyetten uzak yaşadıkları için Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bu duasını da anlamıyor. Ve diyor ki yani bu benim için başa gelen bir temizlik veya günahtan temizlenme falan değildir. Bu ancak beni kabre götürecek veya bir、e, nedir hastalıktır diyerek aslında orada、e, algılayamama sonucu verdiği bir cevaptır ki Öyleyse senin zannettiğin gibi diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve ne yapıyor? Oradan uzaklaşıyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yani kendisi için değerli sahabesini ziyaret ettiği gibi ne yapıyor? Yani bir bedevi veya ne bileyim uzak olan bir kimseyi bile hastalığından dolayı ziyaret ediyor kardeşlerim. Asıl alınması gereken öz mesele budur. Her ne kadar bedevi sahip. Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin yaptığı duayı anlamasa da yine de Allah Rasulü Aleyhisselam bir bedevi de olsa,、e, kaba saba biri de olsa ne yapıyor? Onu ziyaret ediyor. Bugün kardeşlerim, hani unutulmuş sünnet mi denir veya yapmadığımız bir iş mi denir? Maalesef Müslümanlar olarak yapmadığımız、e, sünnetlerden bir tanesi kardeşlerim. Çünkü hastayı ziyaret Aynı zamanda ona bir moral, bir dua olduğu gibi bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini emrettiği、e, ziyaretleşmelerden bir tanesidir ki bu kuvveti, kardeşliği artıran en büyük sebeplerden bir tanesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle inşallah bu、e, sünneti yaşayanlardan ve yaşatanlardan eylesin inşallah. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakka tabi olan batılı da Batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin inşallah. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle inşallah. Bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Cehenneminden sana sığınırız ya Rabbi. Allah'ım namin. 「そして私の思い出を忘れずに」